İklim için Bir İklim Adaleti Güncesi Abo, Abo, Abo. Paris Anlaşması Sonrası İklim Mücadelesine Dair Bir Fikri Takip Çalışması Hazırlayan <tikoyan> ve sunanlar Yücel Sönmez Ömer Madra Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar. 94.9 açık Radyo'dasınız ve iklim için program başladı. Ben Can Tombil Ben de Ömer Melci. Ben Hüseyin Sarman. Desteği için de dinleyicimiz Öznür Kocaoğlu'na teşekkür ederek programımıza başlıyoruz. Evet belki Hasankeyf'den bir haberle başlayabiliriz. Doğru son e, taşınan eser de dün yerine götürüldü Arkeopark'a El er Rızık Camii. E, böylece e, Hasankeyf'i taşıdıklarını zannediyorlar. Onu söyleyeyim açıkçası. Öyle bir Hasankeyf falan hiçbir yere taşınmadı. Yani şöyle düşünmek gerekiyor. Ayasofya'yı götürsek, Boğaz'ın ortasında bir yere koysak, işte burada Sultanahmet'i götürsek, Boğaz Köprüsü'nü götürsek, on bunları götürdüğümüzde İstanbul olacak mı? Olmayacak. Yani dolayısıyla orası da Hasan Keyif değil. Yeni bir yer. Ee, ama taşıdılar Yani son eserde taşındı. Artık baraj suları da Hasan e doğru yaklaşıyor. Görmek isteyenler için sondem orada nelerin yok olduğuna şahit olmamız lazım ve bunu çok uzun yıllar anlatmamız lazım. Ve buna kim neden oluyorsa da isim vere, vere. mesela işte bankalar sponsoru, Akbank ve garanti bankası oradaki barajın parasını veren, e, Çevre Bakanı Veysel Eroğlu bu projenin altına imzayı atan, bundan vazgeçmeyen, oradaki kültürel değerleri, canlı çeşitliliğini yok etmeyi, gözünü kırpmadan yok eden her şeyi anlatmamız lazım bizden sonraki insanlara da. O yüzden hani sular gerçekten, has gerçek Hasan keyfi su altında bırakmadan gidip bir görmekte fayda var. Neyi kaybettiğimizi, neyi yok ettiklerini şahitlik etmekte fayda var. Baya çok son derece geniş çaplı, kültürel bir çeşitliliği de barındıran, Çok eski tarihli bir yer değil mi? İlk Tabii. medeniyetin yani. buralardaki izlerini ta başından beri taşıyan bir yer. Hasan Keyif'in şöyle bir özelliği var Ömer abi. Hasan Keyif doğayla insanın el ele verip böyle ilmek ilmek işlediği bir coğrafya. O yüzden UNESCO'nun 10 doğa kriter on kriterinden 9'unu birden karşılayabilen yeryüzündeki tek yer. Yani Mısır piramitleri mesela o listede 3 kriterle alıyor. Çin, Çin sette yanılmıyorsam 4 kriterle yer alıyor. Amazon ormanları mesela 2 kriter. Taç Mahal 1 kriterle o listede. Ve düşünün Hasan Keyif yeryüzünde bu 10 kriterin 9'unu karşılayabilen tek yer. Altısı kültürel bir takım kültürel. Öğlelere karşılık geliyor bu kriterlerin dördü de doğaya karşılık geliyor <gülüyor> ve Hasan Keifi e, bunların dokuzunun karşılığı var. Bu UNESCO'nun Türkiye heyetinde ve önemli bilim insanlarının e, hazırladığı bir rapordan bahsediyorum aynı zamanda R raporlaşmış bir gerçekten bahsediyorum. Evet bu UNESCO'nun <gülüyor> direkt olarak elinde olan bir şey değildi bunların demek. Değil, herhalde. bunun böyle bir liman başvurması gerekiyordu. Evet, e... Hükümetin başvurması lazım böyle bir alanın o listeye girebilmesi için ama biz öyle yapmadık biz onu yok etmeyi tercih ettik ve bunun karşılığında ne, ne yani tamam Hasan Keyif yok oluyor oradaki bir sürü canlı çeşitliliği yok oluyor insanlığın ilk yerleştiği tarımı yaptığı evlerini kurduğu bir coğrafyayı yok ediyoruz yukarı mezopotamya dediğimiz yazının keşfedildiği buğdayın arpanın e, kültürü alındığı bir yerden bahsediyor karşılığı ne bunun yani. diye sorduğunuzda Türkiye'nin en işte 8 ila saat 10 arasında enerji ihtiyacının %2'si bile olmayan bir karşılığa denk gelen bir enerji üretecek. Ama esas hikaye tabii ki oradaki barajdan kazanılacak para. Kazanılan para. Yani dünyanın en karlı işi duvar örmek. Özellikle bir nehrin karşısına. Ve Hasan ...Keyif gibi devasa bir projede bakanlar kurulu kararıyla verildi. İhale de yapılmadı mesela. Ee, ve bildiğimiz şirketlere verildi. Yani İstanbul'daki yol köprü orası burasının ihalesini alanlardan farklı değil. Hasan Keyif'in ihalesini de alanlar. Cengiz, Nurol, e, birkaç tane şirket daha var işte. E, onlar duvarı yaptılar, parayı ceplerine koydular. Tarih yok oluyor... Bu arada mesela yani Hasankeyf'te konuşulan Arapça farklı bir dil. Yani o o kadar farklılaşmış ki oraya gelen bir dil bilimci e, bu konuyla ilgili çalıştı ve şey dedi buradaki dedi çok farklı dedi yani mesela Arapça. Hikayeleri, masalları, insanların yaşayış biçimleri, bahçeleri e, Hasankeyf'in. o 6000 civarında mağara insanların ilk yaşı yerleştiği yer e, boşa denmiyor 6000 tane mağara vardı. Onların hmm. hep su altında kalacak. Ve tabii bu bütün bunları biz dile getiriyoruz ama bir de, bir de bunları dile getiremeyenler var işte Fırat kaplumbağası, Rafet sofreti dediğimiz canlı. İşte küçük kerkenez kuşunun Avrupa nüfusunun %70'i, alaca yalı çapkını işte benekli bir balık olan leopar balığı falan. Bunlar hep oraya özgü canlılar ve bunlar da gidecek. Mesela bunu biz burada anlatıyoruz oradaki kültürü, sanatı, insanları falan ama mesela bunları hiç kimse duymadı, hiç kimse bilmiyor ve yok olacak bunlarda. 400 kilometrelik bir nehir yatağı su altında kalacak ve bu nehir yatağını kullanan tüm canlılar bununla gidecek ve 30 bin'e yakın insanı da yerinden edecek. Evet. Bu insanlar da şehirlere gelecek, İstanbul'a gelecek, Diyarbakır'a gelecek, Batman'a gelecek ve şehir yaşamını bilmiyorlar. Ve bekar olanlara filan da yeni yerleşim yerinden evde vermiyorlar. Ve evde vermediler. Evet. Yani dolayısıyla. <gülüyor> evet. Ve Hasankeyf'teki o barajı yapma nedenlerinden biri de neydi biliyor musunuz Ömer abi? Birisi evleniyor sit alanı diye. Birinci derecede sit alanı diye. Mesela Hasankeyf'in içinde kazma kürekle dolaşmanız bile yasak neredeyse. Çünkü birinci derecede sit alanı. Ya yani Evinizin kenarına bir oda yapıp işte evlenen oğlunuzu oraya yerleştiremiyorsunuz mesela. Bunu o barajın gerekçelerinden biri olarak anlatıyorlardı biliyor musunuz? Yani... İşte evlenenler Hasan Keyif'te kalacak. Şimdi evleniyor, ev yapamıyor, oda yapamıyor. Herkes iç içe yaşıyor. Böyle yaşam mı olur? Dolayısıyla baraj gelecek, bu yaşamı değiştirecek, refah arttıracak deniyordu. Evet. Bu arada söyledikleri hep her şeyin karşılığı halfeti de var. Yani Hasan Keyif'in nasıl bir yer haline gelme, geleceğini görmek isteyen gidip halfeti'yi görebilir. Barajın içinde yaşıyorlar. Suları yok, elektrikleri yok. Ve... Dünyanın en güzel cennet bahçelerini Kaybettiler Oradan gelen kamulaştırma paraları Çarçur edildi bitti Bahim Evet Hasan Keyfe Elveda demenin zamanı geldi maalesef. önlenemedi. Bu hangi başbakan zamanından beri devam ediyor? 1950'lerin projesi bu aslında. Demiral gelir gelmez, eee, başına, Amerika'dan gelir gelmez, e, yaptığı projelerden bir tanesi. Demo e, Demokrat Parti. Evet ama, e, yani o kadar tuhaf bir projedir. Aynen. O kadar tuhaf bir proje ki hiçbir zaman yapılamıyor. yapılamıyor ama bu arada tabii proje ortaya atıldığından bu yana Hasan Keyif'te yaşayanlar su altında. Çünkü her an yapılacak, her gün her her defasında yapılacak değil. Ne bir yatırım, ne bir çivi çakma. Peki ne bir de bir şey, bir de şeyi soracağım. T büyük bir turistik atraksiyon yani çekim merkeziydi tabii. Idi. Üç Üçabağlan'ın ortası. Yani oradaki e, ilkokuldaki çocuk Japonca Hasan Keyif'i anlatabiliyordu. Sadece evet. anlatırken kesmeyeceksiniz, evet. başa dönüyorlar. <gülüyor> evet. e, ve şey, e, yılda bir e, milyon 800 bin insan ziyaret ediyordu ve Hasan Keyif'te oturacak doğru düzgün ne bir restoran, ne konaklayacak bir tesis. Hiçbir şey yoktu. Buna rağmen, e, bunlar tabii benim bahsettiğim rakamlar 7-8 yıl öncesinin rakamlarından bahsediyorum en son Hasan Keyif'teyken. İçinde bulunurken, orada yaşıyorken ki bildiğim rakamlar. Biliyorsunuz GAP turunun olmazsa olmaz ayaklarından bir tanesi. Üç tane havaalanın ortasında inanılmaz bir değere sahip. Yani sadece Türkiye ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde inanılmaz bir değere sahip. Yani evet. altın yumurtlayacak tavuğu, ...vardık işte şirketlere, inşaat şirketlerine... ...bu hale geldi diyebiliriz. İşini evet çıkacağız. yani 12 bin küsur... ...yıllık bir medeniyetin... ...çoklu bir medeniyetin... Aynen. ...kaç başbakan... ...kaç cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı da eskitti... Var. ...ve sonuçta... ...50-60 yıl sonra... ...silte ve ...yani baraj da bitecek... Bu arada Dicle Nehri de son özgür akan nehrimizdi. Yapılmayan son büyük barajda Hasankeyf barajıydı. Böylece Diçli de bitmiş oluyor. Evet, kaba taslak inşaat maliyeti 2 milyar dolar, euro. Ama hani bunun böyle projelerin hiçbir tanesi, şimdi kimse tabi o rakamı öğrenemeyecek. Hiçbir tanesi baştan hesaplanan rakama bitmez. Yani bunu siz Kat kat kat kat çarpmanız lazım. Oradaki kamulaştırmalar bilmem nelerle beraber. Yani hiç kimsenin fayda sağlayamayacağı bir şey bu. Yani ne oradaki canlı ne oradaki insanlar ne de orada üretilecek enerjiyi İstanbul'da tüketecek insan mı? Tamam, yani. yanlış bir şey söylüyorsun. Tamam. Çünkü büyük yerler elde edenlerin adını biraz önce zikrettim. Büyük bir O işte 3 tane 4 tane e, inşaat tamam. şirketi ya yapalım, evet evet aynen. aynen. Doğru. Yarar tamam. sağladı. Sen yanılıyorsun. Evet. Evet, yani bir bu var. Bu arada şunu da belirtmek gerekiyor. Bu Türkiye'nin son 50 yılda izlediği su politikalarının bir sonucu aynı zamanda. Yani göller, nehirler bugün Türkiye'nin özgür akan nehri yok. Deresi de kalmadı neredeyse yani çok az sayıda derisi var. Hepsi birilerine satılmış durumda ya önü barajla kesilmiş durumda kıyısındaki hayat bitirilmiş durumda. Nehirlerimizin yüzde sekseni zehirli dördüncü sınıf su diye geçiyor. Bu bakanlığın hazırladığı havza raporlarında tek tek tek tek bakıldığında görülecek bir şey. Ayrıca bu yılın başlarında çevre e, mühendisleri odasında açıkladığı bir rapor bu aynı zamanda. Nehirlerimizin yüzde sekseni dördüncü sınıf su yani Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre yanına yaklaşmayın yani denecek bir su. E, göllerimizin e, son 50 yılda yarısından fazlasını kuruttuk. Yani kuruttuk hem de öyle böyle kurutmadık Yani Marmara Denizi'nin iki katı büyüklüğünde 1.3 milyon hektar büyüklüğünde Bir sulak alanı kuruttuk Evet Tuz Gölü filan da tabi <gülüyor> Yani şimdi de Iris Gölü'nden bahsediyor bugünkü gazetede Altında hazine mi var? <gülüyor> bir gün acaba? Efendim? Altında hazine mi varmış o gölünde Bilmiyorum ben de İzmir'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmişti Iris Gölü'ne kanal açılmış Bölge halkı doğal güzellikleriyle ön plana çıkan gölün akıbetinin suyu boşaltılan dipsiz göl gibi olmasından endişe ediyor diye bir haber var. Evet dipsiz göl haberini de yaptık. E bir de tabii çok önemli üzerinde durulması gereken belki de asıl en son mücadelenin de verilmesi gereken bu Kanal İstanbul projesi var. Bu tamamen yeryüzünün. en büyük katliamlarından Tam bir tanesi, tanesi olması muhtemel çeşitli uzmanların raporlarına yalnız değil. Aynı zamanda yani mantık ve vicdan yani de yaklaşıldığında bunun geçerli olamayacağını yani yapay bir ada yaratmanın, devasa bir ada yaratmanın yeryüzünün en eski yaşanan şehirlerinden, hala yaşanan şehirlerinden biri olan İstanbul'u hale getirmesinin de çok büyük bir sorun ben, yaratacağını ben ona, söylemek ben lazım. Ben ona şöyle bakıyorum biraz Omer abi. 16 milyonu tıkıştırdık buraya İstanbul'a ve etrafına bir de kanal çeviriyoruz. <gülüyor> Kaçmasınlar diye yani. yani çok, bunun yani çok çeşitli bir örgü var tabii. Yani benim de biraz aşina olduğum bir konu uluslararası hukuk. Yani esas itibariyle bunun e, uluslararası hukuk açısından da hiçbir geçerli olamaz. Yani Montreux Sözleşmesi'ne göre çünkü savaş zamanında kara e, ya da barış zamanında geçecek gemilerin serbest e, ulaşımını düzenleyen hı hı. antlaşma geçerli. Dolayısıyla hiç kimseyi oradan geçmeye zorlu, zorunu kılamayacaksınız Kanal İstanbul'dan. ama bu iptal etmedi. Biliyorsunuz onun etrafında inanılmaz bir rant alanı oluştu. Evet işte onu. Ya zaten bilim şeyi çok net söylüyor. Yani bu yapılırsa Marmara Denizi ölür, biter. Artık bunu unutun şeklinde çok net söylüyor. Bunun ne söylenip yani evet, ki yani evet atomdamalı galiba yanılmıyorsam eski Devlet Su İşleri müdürü Orta Ortadoğu'dan bir bilim insanıydı. ...o net bir raporda... ...çok... ...özlü bir şekilde ifade etmişti yani... ...ya Kanal ya İstanbul diye galiba... Aynen, aynen öyle bir... O e, kadar ben... çok bilim insanı bunu söylüyor ki... ...ve biz hala neye inanıyoruz ve niye yapıyoruz... ...bunu gerçekten anlamıyorum yani... ...e işte... ...o da epey bir gelir Abi Bu arada bir yan... de tabii şey harfiyatla yapay adalar yapılacakmış Af biliyorsunuz... E, tabii tabii, harfiyatla yani. ve e, yani onun... nereye atılacak yeri de yok. Onu da zaten başka uzmanlar net olarak geçen haftalarda da söylediler. Yani işin sonu çok karanlık fena, gözüküyor, fena görülüyor. Yani bugün bunlar üzerinde durduk. Aslında Cumhuriyet Gazetesi'nde de ilginç bir Hazal Ocak hı hı. şeye başlıyor araştırma dizisine. Kanal İstanbul'la ilgili. belki onu da eğer takip şey edelim, yapalım, hatta takip, belki konuk edebilirsek. Konuk edebilirsek derim çünkü çok Aynen. çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Bu arada da bugün sabah verdiğimiz haberi de <gülüyor> bir kez daha tekrarlamakta fayda var. Ya can, bir Avustralya nüfusuna ve yüz ölçümüne <gülüyor> bakabilir misin lütfen? <gülüyor> yani dünyanın en büyük adalarından Bitti. birinden bahsediyoruz evet. ve işte gelişmiş çok ciddi bir ülke dünya batı demokrasileri içinde yer alan okyanusya'nın merkezinde bulunan bir örneği 25, Avustralya... 25 milyon. Kaç? 25 milyon. Evet, ufak bir yani çok büyük bir adada <gülüyor> ufak bir nüfus. nüfus. Ama oldukça medeniye... tek hatlarıyla bulunan yüz ölçümüne de bir bakabilirsek ya yani Avustralya Gelmiş geçmiş en büyük sıcaklıklarını yaşamakta. Şu anda daha Kavru bahar, evet. daha bahar, bunun yazı da gelecek. O da 7.6, 7 milyon 692 bin kare. Baya. Yani tam Türkiye'nin 10 katı. Evet. Yüz ölçümü olarak. 10 kat. 10 katından 10 katı, evet. evet. Diyebiliriz. ve, ve nüfusta üçte biri. Nüfusta üçte biri. ama e, yok o yani orada birçok işte hayatın şartları yok. ortadan kalkıyor orada 130 şey. bin yıl önce e, insanların oraya ilk gittiği de biliniyor evet. aborijinal yani dünyanın en büyük ilk medeniyet belirtisi nasıl gittilerse Afrika'dan hala bu tartışılıyor tabii ki. kanolarla ama kanoya da dümen tutana da bir şey söylemek lazım sağa çek sola çekti yani dil de bulunmuş olmaları lazım Tabii o dönemde bir şeyi söylüyorlar yani kara daha da uzanıyordu Avustralya kıtasına doğru ee, şimdi tam tersi oluyor kara daha da uzaklaşacak mesela sular yükselince geri dönmesi de zor olacak Vallahi yani, sana... vallahi yani şu anda e, 1 milyon hektarın yanmakta olduğu haberi var Koalaların binlercesinin... Koalalar haline, bitti. bitti zaten. Bitti koalaları zaten. yaşatamadık. Ne yapacağız ki zaten? 2019 Allah. baharında Avustralya ve yani kaynak e, sorunda da var. Çok ciddi olarak e, ulaşılamıyor. Yani itfaiyeciler e, insan gücüyle söndürmenin imkansız, o kontrol etmenin imkansız olduğunu söylediler. Yani Yerzyıl'ün en büyük facialarından birini, bu tarafta bizim e, şeyde yaşarken Afrika'da, Hasan de burada da bu. bu Afrika'da da benzer sorunlar var Ömer abi kuraklıktan kırılıyor Ortalık orada da Durum budur yani evet. ee, Geldik mi bugün de programın sonuna Evet geldik Hızlı geçtik Ama ağır geçti. Ha bu arada tabii tabi, iklim değişikliğinden biz de payımızı yüksek ölçüde alıyoruz. Ha bir de flamingoları söyleyeyim. İstanbul'a gelen flamingolar var. İstanbul'da yoktu. İlk 2013 yılında bir çift görüldü. Şimdi 60'ın üzerinde çift var. Büyükçekmece, Küçükçekmece göllerinde. Hatta Büyükçekmece gölünde Mimar Sinan Köprüsü ile DC setlesinin arasında isteyen gidip görebilir. O Orada da resmen kuşlar. Bu güzel haber ama o kötü haber de şu. Flamingoların burada olma nedeni iklim değişikliği. Evet. Yok canım İstanbul'u görmek istiyorlardır onlar da <gülüyor> gün şey evet. gözüyle. Taşı toprağa altın deyip gelmişler Dinledi. ben gördüm bohçaları da vardı. <gülüyor> Dünya gözüyle bir son görelim. Kanal İstanbul'dan sonra göremeyiz demişler. Bu doğru ama yani evet. o iki göl çünkü ortadan kalkıyor. Evet. Peki, hoşça kalın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.